Buruç Suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Burçları olan göğe, vaad edilen o güne, Şahitlere ve haklarında şahitlik edilenlere yemin olsun, Tutuşturulmuş yakıtla dolu o ateşli çukurun halkı kahrolsun. Hani onlar, o ateşli çukurun başında oturmuş, Müminlere yaptıkları işkenceyi seyrediyorlardı. Göklerin ve yerin otoritesi kendisine ait olan, Güçlü ve övgüye layık Allah'a iman etmelerinden başka bir sebeple onlardan yani o müminlerden intikam almıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz ki inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı vardır. Onlar için yakıcı azap vardır. Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlar için ise altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz ki Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Şüphesiz ki O başlatandır ve tekrarlayandır. Çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, yücedir. İstediği şeyi daima yapandır. Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi değil mi? Doğrusu kafir olanlar bir yalanlama içindedir. Fakat Allah onları arkalarından kuşatandır. Doğrusu o levh-i mahfuzda yani korunmuş levhada olan yüce bir Kur'an'dır.